Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi ecmain. O diyordu ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız size birbirinizi sevecek, sevdirecek, muhabbeti sağlayacak şeyi bildireyim mi? Bildir ya Resulullah. Aranızda selamı yayınız. Eğer söz onun dilinde böyle ise başka söze gerek yok. Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve berekatuh. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Rabbim selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun. Ve aramızda yaydığımız selam da darus selam olan cennetin kapılarını bizlere açsın inşallah. Muhterem hocalarım, değerli kardeşlerim. Biliyorum içerinizde uzak yerlerden gelenler de var İstanbul'dan. Bizim dışımızda gelen kardeşlerimiz de var. Rabbim hepsine Ebu Talha'nın bu güzel ikliminden nasiptar eyleyerek buradan ayrılmalarını nasip eylesin. Bizleri de inşallah nasiptar olanlardan kılsın. 82 il 82 sahabi deyip yola çıktık ve bugün 16. program için Muğla'da huzurlarınızdayız. Dize derman veren Rabb'e hamdolsun, dile ferman veren Rabb'e hamdolsun, bizleri sizlerle kavuşturan Rabbul Alemin olan Allah'a hamdolsun. Vallahi sahabenin enerjisi olmasaydı, vallahi aleyhissalatü vesselam Efendimizin o güzel ikliminden bizim iklimimize, bizim dünyamıza bir şeyler akmasaydı, Dize ne derman gelir ne dile ferman gelirdi. Şükür ona ki enerjimizi, kaynağımızı, sermayemizi yeryüzünün en bahtiyar insanlarından kıldı. Onlar öyle bir iman davası başlattılar ki yeryüzünde ikinci bir örneği olmayan bir şerefin mensubu ve sahibi oldular. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular Rıza makamını elde ettiler Bunun başka bir örneği yok Bu sadece Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mübarek ellerinde yetişen O güzide nesle O bahtiyar nesle nasip oldu Ve biz ne kadar Onların hayatlarıyla nasipdar olursak Ne kadar Onların hayatlarını Anlamaya çalışırsak ne kadar onların hayatlarından hayatlarımıza izler taşımaya çalışırsak Allah'ın izniyle adımlarımıza ayar olacak Allah'ın izniyle zor günlerde, zor dönemlerde, zor coğrafyalarda yaşayan bizler için bir numune olacak Bir misal olacak Tabirimi ne olur mazur görün Bizi adam edecek, bizim adımlarımıza ayar çekecek, kulluk öyle olmaz, kulluk böyle olur diye yeryüzünde Abdullah olmanın nasıl olacağını bizlere öğretecekler. İşte biz bunu öğreneceğimiz bir yiğidin hayat defterinin bugün başındayız. İnşallah burada... Ebu Talha deyip o hayattan hayatlarımıza izler taşıyacağız. Türkiye'nin 81 vilayetinde ve buna biz Kıbrıs'ı da dahil ederek 82. vilayetimizde o topraklarla bir şekilde bağı olan sahabi efendilerimizi oralarda anlattık. Muğla nasipli bir yer. Gerçekten onun nasibine Ensar'ın yiğitlerinden, ve bir infak kahramanı olan Ebu Talha düştü ki onun Muğla'ya düşmesinin bir sebebi var. İslam orduları hicretin 28. yılında tarihe ne olur dikkat edin. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin vefatının üzerinden 17 yıl daha geçmiş İslam orduları ve İslam donanması Kıbrıs'a dayanmış. Hicretin 28. yılında 50'nin üzerinde sahabinin olduğu İslam donanması Kıbrıs'ı fethetmiş. Hedefi Allah Resulü koymuş giderken hedef Konstantiniye. Öyle olduğu için Kostantiniyeyi İstanbul yapana kadar İstanbul yapana kadar bu ümmetin şerefli evlatları boş durmayacaklar. Ve Efendimizin vefatının üzerinden 17 yıl geçmeden Kıbrıs'a gelip dayanacaklar. Kıbrıs'tan sonra devam edecek. Hicretin 34. yılı İslam donanması yine Konstantiniyye'ye varmak için bazı keşif yollarını kolluyor. Yol güzergahı üzerinde olan bazı yerlere de İslam'ın mesajlarını götürüyor. Ebu Talha o günler tam 70 yaşındadır. 60 yaşında, 50 yaşında, 70 yaşında emekli olanların buradan alacağı çok mesajlar var. 70 yaşındadır, İslam ordularının içerisindedir. Sefere katılacak İslam orduları geliyorlar bu tarafa doğru. Hedef Akdeniz Adaları. Neresi olduğunu tam bilmiyoruz. Ama Kıbrıs olmadığı kesin. Eğer Kıbrıs olsaydı hicretin 28. yılında Kıbrıs fethedildiği için sahabe Kıbrıs olduğunu söylerlerdi. Ama Yarodos ya Girit ya da ikisinin arasındaki küçük adacıklardan birinde Ebu Talha 70 yaşındayken o askerlerin içerisinde ve İslam ordusunun donanmasının içerisinde geminin içerisinde vefat edecek. Ordular denizin üzerinde oldukları için cesedi denize atmaya kıyamayacaklar. 7 gün boyunca ceset geminin içerisinde kalacak. 7 gün boyunca sahabe bir toprak parçası bulalım da Ebu Talha'yı oraya defnedelim diye arayacaklar. Ve yedinci günün sonunda bir toprak parçası bulunacak. Girit mi, Rodos mu, ikisinin arasındaki küçük adalardan bir tanesi mi bilemiyoruz. Sahabenin de ismini bilmediği bir adacığa Ebu Talha ...oraya defnedilecek. Neden Muğla'da... ...Ebu Talha dedik... ...anladınız değil mi? O gün o coğrafyaya... ...en yakın yer burası da onun için... ...şimdi ruhu şaddır inşallah... ...benim gibi günahkar birinin aklına... ...Muğla'da... ...Ebu Talha'yı anlatmayı düşüren Allah... ...inşallah bir salih çıkaracak... ...içimizden Akşemseddin gibi... Nasıl ki Ebu Eyyub El Ensari'nin kabri bulunduğu yeri göründü. Belki bir gün o Akdeniz adalarından bir tanesinde de biz Ebu Talha'nın kabrini bulacağız. Oradan da inşallah farklı manalarda istifade edeceğiz. Mevla hepimize bu manada hayırları çoğaltanlardan eylesin inşallah. İşte Muğla'da Ebu Talha dememiz bundan. Ebu Talha dememiz bu topraklara yakın olmasından ve yine Ebu Talha dememiz bizi 21. yüzyılda Muğla'da bu topraklarda yaşayan Müslümanlar olarak o güzide hayatlara yaklaştırma adına bir vesile olma maksadıyla dendi. Öyleyse gelin onun hayat defterinin sayfalarını beraberce şöyle bir çevirelim. Asıl adı Zeyd İbni Sehl. Onun künyesidir Ebu Talha. Ancak bildiğimiz bir hakikat var ki bir evlilik yapmış kiminle yaptığına geleceğiz. O evlilikten iki oğlu olmuş oğullarına da geleceğiz. Ne o evliliğinde ne o evliliğinden olan oğullarında Talha ismi yok. Ancak Talha isminin anlamı Akasya ağacı demektir. Araplar genelde Talha ismini ve Ebu Talha künyesini cömertlikte zirve olanlara kullanırlar. Çünkü Akasya ağacı neyi varsa verir. Yaprağını, tarçınını, reçinesini neyi varsa ağaç olarak her şeyini insanların faydasına verir. Buradan dolayı cömert olan, mert olan insanlara... Araplar Ebu Talha künyesini kullanırlar. allah Alem ama herhalde Zeyd İbni Sehl'e Ebu Talha künyesinin verilme sebebi bu olsa gerek. Onun asıl adı Zeyd İbni Sehl dedim. zeyt ne demek? zeyt artan demek, ziyadeleşen demek, bereketlenen demek. Arapların bir atasözü vardır. Her insana... İsminden nasibi vardır derler. Zeyt İbni Sehil de isminden en fazla nasiplenen yiğitlerden bir tanesidir. Onun babası Sehil ibni Esvet, Anası Ubade Binti Malik. İkisi de İslami döneme yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin Dönemine günlerine varmadan vefat ediyorlar. Zeyd İbni Sehl ya da bilinen künyesiyle Ebu Talha nübüvvetten tam 25 yıl önce doğuyor. Yani onun doğum tarihi miladi 585. Esat İbni Zürare Medine'nin yiğitlerinden o yiğidin eliyle İslam'ın mesajları Yesrib'e o günkü adıyla Yesrib'e yani Medine'ye geldiği zaman Ebu Talha 35 yaşlarında delikanlılıktan yavaş yavaş olgunluğa yürüyen birisi. Kabilesi Neccar oğulları. Neccar oğulları dediğim zaman neyi demiş olurum anlarsınız değil mi? İstanbul'un manevi fatihi Ebu Eyyub El Ensari de Neccar oğullarından. Medine'ye imanın tohumunu taşıyan Esat i̇bn Zürare de Neccar oğullarından. Biraz sonra size anlatacağım Ümmü Süleym de Neccar oğullarından. Hepimizin çok yakından tanıdığı peygamber ikliminin büyük bir kameti olan Enes bin Malik ve onun abisi olan Bera İbni Malik ki bu isimlerle şimdi işimiz var. Onların hepsi de Neccar oğullarından. Ama Necar oğullarının şöyle bir bağı daha var. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin babası Abdullah, onun babası Abdülmuttalip, Abdülmuttalip'in annesi Selma Binti Amr Necar oğullarından. Onun için Efendimiz Necar oğullarına dayım diye hitap eder o yakınlıktan dolayı. Hakimin müstedrekinde bize verdiği bir bilgi var. Ne zaman Efendimiz Medine'de Ebu Talha'yı görse teale halidir, gel dayıcığım der, dayım diye Ebu Talha'yı huzuruna çağırır. Ona da özellikle dayım diye hitap ettiğini görüyoruz. Neccar oğulları kabilesinden olan Ebu Talha, 35 yaşına kadar Medine'deki mevcut dini yapıyı kabullenen biri olarak yaşadı. Yani putperesti müşrikti. Biliyorsunuz Medine'de Araplar müşrikti genelde. Yahudiler Yahudi dinini benimsemişlerdi. Bazı Araplardan Yahudi olanlar da vardı az olsa da. Medine'deki müşriklerin Evs ve Hazreç kabilesi diye bilinen o iki kabilenin... Taptıkları ve tazim ettikleri put, Medine'ye yakın bir put olan menat putuydu. Ama o gün devrin dini yapısı içerisinde şöyle bir bilgiyi de öğreniyoruz. Zengin olanların evlerinde kendilerine özel yaptıkları birer put da vardı. Ebu da çok zengin birisidir. 3-4 tane büyük hurma bahçesinin sahibidir. Yakışıklıdır, güzeldir, zengindir, soyludur. Böyle olduğu için de en pahalı putlardan bir tanesi onun evindedir. 35 yaşına kadar Ebu Talha'nın hayatı böyle bir hayattır. Esat İbni Zürare, Allah ondan ebeden ebeden razı olsun. Esat bambaşka bir yiğittir. 6 tane yiğidin eliyle Medine, Medine olmuş, Medine medeniyetler doğurmuştur. Esat İslam'ın mesajlarını Yesrib'e götürdüğü zaman o gün Ümmü Süleym 8 yaşında olan oğlu Bera İbni Malik ondan 2 yaş küçük olan Enes İbni Malik iman ediyorlar annelerinin vesileleriyle. Ama Ümmü Süleym'in kocası Malik İbni Nadir iman etmiyor. Bakın nasibe bakın, nasipsizliğe bakın. İman etmediği gibi bir de Ümmü Süleym'i tehdit ediyor. Vazgeçeceksin diyor bu dinden. Ama Ümmü Süleym bir teslimiyet kahramanıdır. İslam'ın yüz akı olan analarından bir anadır o. Ve bu kocasının her türlü baskısına rağmen hiçbir adım geri atmayarak iman yolunda istikamet üzere durmuştur. Malik İbni Nadır bakıyor ki Ümmü Süleym'i ikna edemeyecek. Sinirleniyor, kızıyor ve çocuklarını da hanımını da terk ederek Şam'a doğru gidiyor. Yolda giderken... Ya şakilerin, işkiyaların saldırısına uğruyor, ya eski bir kan davasından dolayı o kan davasını güdenlerden bir grubun saldırısına uğruyor ve Malik İbni nadır ayağına kadar gelen fırsata rağmen imanı elde etmeden imansız bir biçimde bu dünyadan çekip gidiyor. Enes'in babasından size bahsediyorum anlıyorsunuz değil mi bağları. Ve Ümmü Süleym iman adına kocasının baskılarına göğüs gerip bir de gencecik yaşında iki tane çocukla Medine'de dul kalıyor. Ama Ümmü Süleym öyle sıradan bir hanım değil onlarca erkeğin evlenmek için fırsat beklediği bir hanımdır. Ebu Talha 35 yaşına kadar evlenmemiş ona rağmen dul ve iki çocuklu olan Ümmü Süleym'e talip oluyor. Onunla evlenmek istediğini söylüyor. Ne diyor Ümmü Süleym? Cevabı ret oluyor. Ebu Talha hangi kapıya varsa kime talip olsa kimin kızını istese hiç kimseler ona ret cevabı veremez. Ne arasanız onda var özellik itibariyle. Ama Ümmü Süleym ben seninle evlenemem diyor. Ebu Talha şaşırıyor. Niçin diyor? Evlenemem diyor. Yoksa diyor çocukların var diye mi evlenmiyorsun? Yoksa Medineli diğer hanımlar gibi mihir bedelini arttırmak için naz mı yapıyorsun? Ümmü Süleym diyor ki Vallahi ne çocuklarım için Ne de mihir bedelini arttırmak için Ama ben seninle evlenemem Israr edince Ebu Talha gerekçe geliyor Ben Esad'ın bu topraklara getirdiği imanın mesajlarını kabul ettim La ilahe illallah deyip Bütün kutlardan yüz çevirdim Muhammedun Resulullah deyip Allah'ın Resulü olarak Muhammed İbni Abdullah'ı son peygamber olarak kabul ettim. Bunu yaptım diye kocam Malik İbni nadır bile yüz çevirdi benden gitti. Şimdi sen bir müşrik olarak gelip bana talip oluyorsun. Ben bir müşrikle evlenemem diyor. Eğer Müslüman olursan bir tek dinar, bir tek dirhem almadan... Seninle evlenirim diyor. Bir şok yaşıyor orada Ebu Talha. Şok yaşadığını görünce İslam'ın hanımı olan Ümmü Süleym sözüne devam ediyor. Ebu Talha diyor sen akıllı bir adamsın. Nasıl sen ellerinle yaptığın bir tahtadan olan puta tapabilirsin. Bir düşün aynı ağaçtan... Bir parçasıyla put yapıp ona tazim ediyorsun. Diğer parçasını ise kötü işlerde kullanıyorsun. Bu nasıl bir ilah, bu nasıl bir put, bu nasıl bir din? Hiç senin aklın buna eriyor mu? Ebu Talha hiçbir şey söyleyemiyor. Ümmü Süleym'in huzurundan ayrılıyor. O gece sabaha kadar evde Ümmü Süleym'in dediklerini düşünüyor. Sabah olur olmaz Medine'nin Kur'an muallimi olan Musab İbni Umeyr'in huzurunda ondan bu yeni din hakkında bilgiler alıyor. O bilgileri alır almaz Musab'ın önünde o da o büyük kelimeyi, kelime-i tayyibeyi söyleyip iman halkasına dahil oluyor. Geliyor Ümmü Süleym'e, Ümmü Süleym diyor. Allah senden ebeden razı olsun. Bir sözün beni imana taşıdı. Ben bir Müslüman olarak huzurundayım. Şimdi yine sana talibim. Ama sana talip olurken senden şunu istiyorum. Dile benden ne kadar mihir istersen iste. Değil mi ki beni imana taşıdın. İstediğim mihri vermeye ben razıyım diyecek. Ne diyecek İslam'ın hanımı Ümmü Süleym? Benim mihrim senin İslam'ındır diyecek. Sözüm öyleydi, sözümün arkasındayım. Ve ben senin evlilik teklifini kabul ediyorum. Tek bir dirhem senden mihir almadan. Ne diyecek biliyor musunuz dostlar o günden sonra Medineliler Ümmü Süleym'in mihri için? Vallahi biz... Ümmü Süleym'in mihrinden daha kıymetli, daha değerli bir mihir bilmiyoruz. O öyle birini İslam'a taşımıştır ki, İslam'ın yüz akı olacak bir yiğit olacaktır. Evlenirler artık Ebu Talha Medine'de, bir ayağı Esat İbni Zürare'de, bir ayağı Musab İbni Umeyr'de. O da iman davasının bir çiftçisi olarak Medine'nin toprağına iman tohumu ekmeye devam ediyor. Ve aradan bir müddet geçince son akabe biatına yürümek için sahabiler Musab İbni Ümeyr'in arkasında saf tutuyorlar. 73 erkek 2 kadın 75 kişi son akabe biatına yürüyecekler. O 75 yiğitten bir tanesi de Ebu Talha olacak. O da varacak. Aleyhisselatu vesselam efendimize el uzatacak. O da biat edecek, o da söz verecek. Ve o günden sonra yaşadığı hayat boyunca o verdiği sözün arkasında duran bir yiğit olacak. Efendimiz son akabe biatından sonra Medine'ye hicret edecek Mescid-i Nebevi'nin temelleri atılacak 6 ay sonra o inşaat bitecek İnşaat biter bitmez Ensar muhacir kardeşliği olacak Efendimiz Mek Mekke'den gelen 50 muhaciri Makrizi'nin verdiği sayı ki o sayı daha doğrudur 93 muhaciri 93 ensara kardeş kılacak ama onu öylesine rastgele yapmayacak, dengeleyerek yapacak. Her muhaciri dengeleyecek bir ensara kardeş kılacak. Onun nasibi, Ebu Talha'nın nasibi, bir rivayete göre Ebu Ubeyde İbni Cerrah olacak. İbni Habib'in verdiği bilgi. Ama bu doğru değil. Çünkü biliyoruz ki Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın ensar kardeşi, Muhammed İbni Mesleme'dir. Ebu Talha'nın ensar kardeşi, Ebu Talha'nın muhacir kardeşi kimdir biliyor musunuz? Barul Erkam desem aklınıza o isim gelir mi? Erkam bin Ebil Erkam'dır. Medine'nin bir yiğidine Mekke'de iman davası için evim evindir ya Resulallah diyen o yiğit insanı kardeş kılacak. Kardeş kılındıktan sonra Ümmü Süleyman ve Ebu Talha'nın o iman evi Erkam bin Ebil Erkam'ı öyle bir sinesinde saklayacak ki onun için size saatlerce şeyler anlatmam lazım ama ona benim takatim yok. Onlar anlatılamayacak kadar güzel bir kardeşlik ortaya koyuyorlar. İki oğlu üvey oğlu. ...öz babalık yapar gibi Ebu Talha onlarla ilgileniyor. Ama biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz... ...Mescidi Nebevi'yi yaptıktan sonra Enes bin Malik... ...eti de onun, kemiği de onun olmak üzere Efendimiz'e hediye verilecek. Bera İbni Malik ise bir müddet o evde kaldıktan sonra... ...İslam'ın yüz akı olan ve şehadet sevdalısı olan bir yiğit olarak ashab Suffa'nın öğrencilerinden biri olacak. Ebu Talha o evde Ümmü Süleym'le birlikte iman ailesine yakışır bir model ortaya koyacak. Hicretin ikinci yılı Bedre yürüyecek Allah Resulü Ümmü Süleym Ebu Talha'nın gözüne bakacak. Sanki Ebu Talha evde oturacak bir adammış gibi gitmiyor musun dercesine... Onu cihada teşvik edecek. Ebu Talha'nın sözü şu, hiç boşuna bakma. Ben sen bakıyorsun diye, sen gönderiyorsun diye değil, ben Muhammed'in sancağını boynu bükük bırakmamak için gidiyorum diyecek, vedalaşarak Bedir'in 313 askerinden biri olarak Bedir meydanına yürüyecek. Bir destan yazacak Bedir'de. Bir yıl sonra Uhud'dadır. Uhud günleri Ümmü Süleym validemiz de hamiledir. Hamile hamile, Uhud'a o da katılacak. Yaralıların tedavi edilmesi meselesinde İslam'ın bir kadını olarak kendisine yakışan bir kamet ortaya koyacak. Ya Ebu Talha ne yapacak? Uhud'un en zor anları. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz Çukura düşmüş. Başındaki mikferin halkaları yüzüne batmış. Rubai dişleri kırılmış. Kan revan içerisinde bir avuç Müslüman var etrafında. O bir avucun içerisinde Ebu Talha da var. Öyle bir ok atarak Efendimiz'i savunuyor ki her attığı oktada Ya Resulallah ne olur kendini gösterme. boyunun boynuma ''Kanım kanına, canım canına feda olsun. Yeter ki sana bir şey olmasın.'' deyip o meydanda ok atacak. Efendimiz onun o halini görünce, savaşta kılıç el, kılıçlar ellerinden düşen bazı sahabilere Ebu Talha'yı gösterecek. ''Verin, verin kılıçlarınızı ve oklarınızı Ebu Talha'ya. O bugün Uhud'un meydanında, Onların hakkını ödeyen bir yiğittir diyecek. Uhud meydanında Ebu Talha'nın hali böyledir. O, o günden sonra aklınıza hangi savaş, hangi seriye geliyorsa aleyhissalatü vesselam efendimizle beraberdir. Ebu Talha'nın bizim dünyamıza ve bize öğreteceği çok şey var. Onlardan bir tanesi şudur dostlar. Bugün elhamdülillah... Hepimiz Kur'an okuyoruz. Kur'an'dan da nasiplerimizi Allah ziyade etsin. Ancak okuduğumuz Kur'an'la aramızdaki münasebette şöyle bir sıkıntı var. Ayetleri okuyoruz. Bu ayet bana ne diyor? Ben ne yapmalıyım sorusunu çoğumuz sormuyoruz. Sahabenin Kur'an anlayışıyla bizlerin Kur'an anlayışı arasındaki en temel fark budur. Onlar duydukları her ayetin gereğini yerine getirme adına gayret içerisindeydiler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'de Ali İmran suresinin 92. ayetini okuyor. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek manada bire... İyiliğe yani kamil manada imana eremezsiniz. Allah neyi infak edip neyi etmediğinizi bilir. Bu ayeti okuyoruz. Bizden de bizleri de okuyoruz. Onlar da okuyorlar. Ben de şimdi okudum size. Mealen hem de okudum ki anlaşılsın. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe Allah aşkına herkes kendi nefsine sorsun. Allah böyle bir şey söyledi bize. Hangi birimiz şu anda hemen aklımızda acaba benim sevdiğim ne diye muhasebesini yaptık. Sahabe ile aramızdaki farkı görüyor musunuz? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe diyor. Sahabe duyuyor. Zeyd bin Haris'e koşa koşa eve gidiyor. Sebel isminde çok güzel bir atı vardır. Atının yularını tutuyor, Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Ya Resulallah, bu ayeti Allah indirmiş. Sevdiğiniz şey diyor, vallahi sordum nefsime, en çok sevdiğim şey bu dünyada, bu atımdır. Şahit ol, Allah adına bu infaktır. Allah bizden bunu istiyor. Hazreti Ömer duyuyor bu ayeti, koşa koşa eve varıyor... Sevdiği bir cariyesini azat ediyor. Oğlu Abdullah İbni Ömer bu ayeti okuduğu zaman İmam Nafi ki hepiniz onun değerini bilirsiniz. Bu ayet üzere infak ettiği, azat ettiği kölesiydi. Mercane isminde bir kölesi vardı. Bir cariyesi başka bir gün bu ayeti okuyacak. Hemen arkasından mercaneyi azat edecekti. Sahabe olmayan birinden bir örnek vereyim size. Ömer ibn Abdülaziz sahabe değil ama beş raşit halifeden birisi. Bu ayeti okumuş. Ne yapıyor biliyor musunuz? Çuvallar dolusu şekeri alıyor yanına insanlara şeker dağıtıyor. Soruyorlar insanlar niçin bu şeker? İlle de insanlara iyilik etmek istiyorsan para dağıt başka bir şey dağıt. Ne diyor biliyor musunuz Ömer İbn-i Abdülaziz? Allah sevdiğiniz şeylerden infak edin dedi. Ben de şekeri seviyorum, şeker dağıtıyorum diyor. Sahabenin ve onların ufkunu anlayanların hali böyle. Ya bizim dünyamızda biz infak deyince evde kullanmadığımız eşyalar aklımıza geliyor. Eve yeni bir eşya aldık. Eski eşyalar ne olacak? Bir vakfa, bir derneğe, bir öğrenci evine. Böyle bir infak sevdiğiniz şeylerden infak değil. Gözden çıkardığımız şeylerin infak edilmesi Allah kabul etsin. inşallah onun da bir sevabı vardır ama sahabenin yakaladığı ufuk o değil. Onlar gözden çıkardıklarını vermiyordular. Gözlerinin içindekileri veriyordular. Allah rahmet eylesin Nasreddin Hoca gibi. Dökülen yoğurt toplanmayınca bu da babamın sadakası olsun demek bir, bir iştir belki. Sadaka niyetine geçer mi Allah bilir. Ama sahabenin yaptığı infak o değil. Sevdikleri verirken de yüreklerini acıtacak kadar onları zora sokan ama verdikleri zaman da acımasına rağmen Allah adına verdim ya deyip gam yemeyen. Sadakalar ve infaklardır. Duydu bunu Ebu Talha. Ne yaptı? Biraz önce Müftü Bey söyledi. Bir bahçesi ve kuyusu. Medine'nin en güzel suyunun olduğu yer. Altı tane kuyudan Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin çeşitli zamanlarda su içtiğini biliyoruz. Ama bir ruhanın suyu Efendimizin en çok hoşlandığı sudur. O bahçeyi de çok sever. Orada da Efendimiz aleyhissalatü vesselam ara ara oturur. Orada istirahat eder. En çok sevdiğim bu kuyu ve bu bahçedir deyince Ebu Talha geldi Efendimizin huzuruna. Ya Resulallah dedi. Allah böyle diyor. Sordum kendi nefsime. En çok sevdiğim kuyu... Bu olduğu için en çok sevdiğim bahçe bu bahçe olduğu için Allah şahit olsun. Sen de şahit ol ki infakımdır. Ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz? Peh peh zalike malun rabi. İşte kar dediğin ticaret dediğin budur. Peh peh deriz ya peh peh kar eden ticaret budur. Onun infakını kabul ediyor. Nasıl akıllı bir tüccar biliyor musunuz? Öyle bir ticaret yapmış ki Ebu Talha. Bakın 1500 sene geçmiş. Kıyamete kadar ne kadar geçer bilmiyoruz. Kıyamete kadar kesintisiz ona sevap getiren bir ticaretin altına Ebu Talha imza atmıştır. Allah aşkına içimizde tüccarlar var. Hangi ticaret bu kadar kazanır onlar söylesin biz onların dediği ticareti yapalım. Bugün bir ruha hocamın da dediği gibi Mescid-i Nebevi'nin içerisindedir. İnşallah yolunuz düşerse o peygamber şehrine ve peygamberin mescidi olan Mescid-i Nebevi'ye 21 numaralı kapıyı bulun. 21 numar numaralı kapıdan şöyle sağa doğru biraz yürüyün. Takribi olarak bir ruha kuyusunun olduğu yer orası. Orada bugüne kadar milyonlarca, milyarlarca insan başını namaz için secdeye koydu. Her namaz için oraya baş koyan Ebu Talha'nın hesap defterine hesap, sevap yazdırdı. Başka bir ticaret bu kadar kazanç sağlar mı? Bu kadar kar getirir mi? Ebu Talha'nın İnfak kahramanı olması bundan ama sadece bundan değil. O onu Allah yolunda infak etti. Bir başka bahçesi daha var. Güzel bir bahçe. Gerçekten Medine'nin en güzel hurmalarının yetiştiği bir bahçe. O güzel bahçenin içerisinde nafile namaz kılıyor. Namaz kılarken bir kuş giriyor içeriye bahçenin içine güzelliğine bakılmayacak kadar hayran bırakacak kadar insanı güzel bir kuş. Bahçe güzel, kuş güzel. Ebu Talha namazın içerisinde dikkati o kuşun üzerine yoğunlaştırıyor. Ve o anda dikkati dağılıyor, kaç rekat namaz kıldığını unutuyor. Biz bu tabloya yabancı değiliz değil mi? Bizim hayatımızda bu çokça vardır. Ama bizim hayatımızda, Olmayan bir şey yapacak Ebu Talha. O anda namazını iade ediyor. Varıyor aleyhissalatü vesselamın huzuruna. Ya Resulallah diyor. Başımdan böyle böyle bir iş geçti. Sen şahit ol ki namazda benim aklımı çelen ve benim huşumu bozan bu bahçemi de Allah yolunda infak ediyorum ve Vesselam Efendimiz onun o infakını da kabul edecek. Ve Ebu Talha'nın akrabaları olan bazı sahabiler içerisinde onu pay edecek. Ebu Talha'nın infakına bir infak daha eklemiş ama doymak bilmiyor. Çünkü infak böyledir zaten. Bir vermeye başladınız mı? Vermenin tadını yüreğinizde hissetmeye başladınız mı? Artık duramazsınız, verdikçe verirsiniz ve vermeye doymazsınız. Çünkü infak insana böyle bir güzellik kazandırır. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Diyor ki Medine'nin kıtlık günleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir misafir geldi dışarıdan. Efendimiz şöyle baktı sahabenin gözlerine. Kimsenin evinde bir şey yok ki o misafiri evine götürsün misafir etsin. Ama Efendimiz orada genele bir çağrıda bulundu. Her kim falan cezatı Allah için yanında bu gece misafir etmek ister. Daha söz bitmedi Ebu Talha ben ya Resulallah dedi. Aldı o misafiri vardı eve. İslam'ın hanımı olan Ümmü Süleyme ben dedi bunu Allah misafiri olarak getirdim. Evimizde ne var onu da bilmiyorum. Ama ben Resulullah'ın o sedasını sessizliğe mahkum etmemek için bu misafiri aldım geldim. Ne var evimizde? Ümmü Süleym diyecek ki sadece çocukların yiyeceği kadar bir yiyecek. Ey Ümmü Süleym çocukları o yala yatır. Lambayı da söndür. O günler yanan lambalar var evlerde. Biz sofraya oturalım. Yer gibi yapalım ama misafirimiz o sofradan doyarak kalksın. Değil mi ki Allah misafir olarak geldi? Değil mi ki Resulullah onu bize emanet etti? Yapacağımız bu. Üm Süleym denileni yapacak. Çocukları oyalayacak ve aç olarak yatıracak. Bakın insanın kendi nefsinden ...infak etmesi kolaydır. Hepiniz anne ve babasınız. Açlığa dayanırsınız. Ama çocuklarınızın aç kalmasına dayanamazsınız. Bu çok kolay bir şey değil. Ve Ebu Talha ile Ümmü Süleym... ...öyle bir iş yapacaklar ki... ...semayı ve arşı titretecekler. Allah onların o infakı üzerine ayet gönderecek. Rabbul Alemin olan Allah... Onların o infakı üzerine konuşacak. Gece misafirlerini yatıracaklar, doyuracaklar, memnun olacak misafir olanlardan habersiz bir biçimde. Sabah Mescid-i Nebevi'ye doğru yürüyorlar. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin yüzü ay gibi parlıyor. Mübarek dişleri görünürcesine tebessüm ediyor. Ah Ebu Talha diyor yine ne yaptın sen? Yine ne yaptın ki Allah senin hakkında şu ayeti indirdi deyip Haşır Suresinin 9. ayetini okuyor. Açın bakın sebebi nüzul kitaplarını. Buhariye bakın. Müslim'e bakın. O ayetin sebebinüzülü olarak Ebu Talha'nın bu infakını göreceksiniz. Ne diyecek Rabbimiz orada? Ayetin son cümlesinin mealini söyleyeyim size. Kendileri zaruret halinde olmalarına rağmen iman kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederek onlara ellerindekini paylaşanlar Allah'ın övgüsüne, mazharına, takdirine maruz kalacak olanlar onlar İsar ayeti bu ayet biliyor musunuz? İsar ne? Yaşamak için yaşamak değil Yaşatmak için yaşamak Sahabenin sevdası Ve sahabenin Kendisine gaye hayal Olarak belirlediği bir şey bu Yaşamak için yaşamak Değil yaşatmak için Yaşamak Ebu Talha'nın infakları da böyle Onlar da anlatmakla bitmez Dedim ya Ümmü Süleym Uhud günlerinde Hamile Daha sonra doğum yapacak Ebu Umeyr diye bir oğlu olacak. Ebu Talha'nın kendinden olan ilk çocuğudur. Düşünün, 36-37 yıl sonra Allah ona bir erkek evlat nasip edecek. Adını Ebu Umeyr koyacak. Ve onu çok sevecek. Ona karşı sevgisi çok farklı olacak. Ebu Umeyir 3-4 yaşlarına gelecek. Bir tane kuşu olacak. Hepiniz duymuşsunuzdur bu kıssayı kuşunun adını Nuhayr koyacak. O kuşla oynayacak. Aleyhselatü vesselam efendimiz de ne zaman o eve gitse, o evde Ebu Umeyr'i görünce kuşunun hatırını soracak. Ey Ebu Umeyr, ma faale Ey Ebu Umeyr, ne yapıyor senin Nuhayr diye soracak. O da bir hayır ya Resulullah deyip kuşuyla efendimizle Kuşu hakkında Efendimizle sohbet edecek. Gün gelecek o kuş ölecek. Enes bin Malik, Ebu Umeyr onun üvey kardeşi, anneleri bir babaları başka. O kuşunun öldüğünün haberini verince aleyhissalatü vesselam Efendimiz... Rahmetellil alemin olan Medine İslam Devleti'nin başkanı sayın ister peygamberlik vasıflarını ister dünyevi vasıflarını onca işinin arasında Ebu Umeyr'in gönlünü hoş etmek için o eve gidecek ve ona tabir caiz ise eğer bir taziye verecek gönlünü hoş edecek o Ebu Umeyr Birkaç ay sonra bu hadisenin üzerinde yaşı dörde varmadan Allah bir imtihan gereği o infak evinden bu yavruyu da çekip alacak. Ve o günler Ebu Talha ya Medine'nin dışında bir ticaret için ya da Medine'nin dışında tarlalarında günlerce çalışmış bir halde evde çocuğu hasta vefat ettiğinden haberdar değil. Anlamakta, benim de anlatmakta zorlanacağım bir tabloyu size aktarıyorum. Ama inanın bu tablo üzerinden biz kendi dünyamıza çok farklı mesajlar taşıyabiliriz. O gece vefat etmiş Ebu Umeyr. Ebu Talha habersiz bir biçimde eve gelmiş. Yorgun, argın, günlerin sıkıntısı üstünde... Ümmü Süleym bir hanım eve gelir gelmez kocanın başının etini yiyen hanımlardan değil eve gelir gelmez kocanın derdini paylaşan İslam hanımlarından. ne olur size taş attım diye anlamayın ama bir derdimiz bu bir yaramız İslam'ın hanımlarından kendi dünyamıza izler taşımak için bunları söylüyorum. Hiç Ebu Umeyr'in öldüğünü söylemiyor. Açıyor sofrayı önüne kocasına yemek seriyor yemekler yeniyor. Soruyor Ebu Talha nasıl diyor Ebu Umeyr o eski halinden daha iyi diyor. Vefat etmiş ama o eski halinden daha iyi diyerek onun aslında şu andaki halinin daha iyi olduğunu söylüyor. Ebu Talha ise iyileştiğini zannediyor. Şimdi istirahat ediyor. O gece... Çok affedersiniz Ebu Talha hanımıyla beraber olmak istiyor. Ümmü Süleym ona da icabet ediyor. Sabahın erken saatlerinde namaza yakın kalkıp guslal alıyorlar. Ümmü Süleym bir ana yüreği ağlamasına rağmen Ebu Talha'nın karşısında şunu söylüyor. Ey Ebu Talha bir komşun olsa... Ona bir ema, şeyi emanet olarak versen sonra gitsen o emanetini geri olarak istesen komşun o emanetini vermese, ona ne dersin? Ebu Talha diyor ki öyle olur mu hiç emaneti ehline vermek lazım madem istiyor emanet vereceğiz. Ebu Talha Ebu Umeyr'i bize emanet veren aldı diyor. ''O vefat mı etti?'' diyor. Göz yaşları içerisinde o anda Bilal'in sesi duyuluyor. Bilal namaza insanları davet ediyor. Evde çocuğu vefat etmiş. Çocuğuna bakmadan namaza doğru yürüyor Ebu Talha. Namazı kılıyor. Sonra Resulullah'ın huzurunda. ''Ya Resulallah'' diyor. ''Gel Ümmü Süleym'in bugün bana yaptığını sana bir söyleyeyim.'' diyor. Ümmü Süleym'i Efendimiz'e şikayet ediyor ve Ebu Mehir'in vefat ettiğini söylüyor. Efendimiz ne diyor? Allah Ümmü Süleym'e rahmet eylesin. Ne de güzel etmiş diyor. Orada teselli ediyor ve bir müjde veriyor. Allah bu gecenizi bereketli kıldı. Allah bu gecenizi mübarek bir gece olarak yazdı. Nasıl yazıldı, ne yazdı kimseler bilmiyor. Efendimiz geliyor eve, Ümmü Süleym'e taziye veriyor. Ebu Umeyr'in üzerinde iki damla gözyaşı döküyor ve Ebu Umeyr'i ve selam efendimiz kendi elleriyle Baki kabristanlığına defnediyor. O gece nasıl bereketli oldu biliyor musunuz? Aradan birkaç yıl geçecek. Ümmü Süleym validemiz yine hamile olacak. Huneyn gazvesine de hamile olarak katılacak. O gün o gazvede Ümmü Süleym bir hanımın yapamayacağı işler yapacak. Ebu Talha'da 20 tane müşriyi Efendimiz'e yaklaştırmamak için Huneyn'in meydanında öldürecek. Huneyn'den dönüp gelecekler Ümmü Süleym doğum yapacak bir erkek çocukları olacak. Hemen Ümmü Süleym o çocuğu kundağa saracak Abisi olan Enes'e verecek Enes diyecek Koş bunu Resulullah'a yetiştir O dedi ya geceniz mübarek olacak Koş bu çocuğu Efendimiz'e yetiştir Bu o özel gecenin bir çocuğudur Efendimiz'e getirir Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sağ kulağına ezanı okur sol kulağına kamet getirir adın Abdullah'dır der adını Abdullah olarak koyar aleyhissalatü vesselam efendimizin en fazla sevdiği isimlerden bir tanesidir Abdullah genelde isim koyacaksa isim değiştirecekse erkekse Abdullah Abdurrahman'dır kızsa Zeynep'dir efendimizin dünyasında bu isimlerin farklı bir yeri vardır sonra ona tahnik yapacak Tahnik nedir bilir misiniz? Hurmayı ağzında yumuşatacak. Mübarek ağzındaki o hurmayı bebeğin ağzının kenarlarına şöyle bir sürecek. Onu yapacak yine Abdullah'a. Abdullah da büyük bir adam gibi o hurmayı şöyle yalamaya başlayacak. Daha yeni doğmuş bir çocuk. Efendimiz öyle memnun olacak ki... Ashab'a diyecek ki gelin gelin Medineli çocuk olduğu nasıl belli... Nasıl da hurmayı seviyor diye orada Abdullah'ı yanındaki sahabeye gösterecek. Abdullah büyüyecek. Medine'nin en meşhur alimlerinden biri olacak. Allah Abdullah'a tam 10 tane erkek çocuğu verecek. Onu da tabinin en meşhur, en büyük imamlarından birileri olacak. Kimisi muhaddis. Kimisi Kur'an ilimlerinde kari kimisi müfessir her biri bir ilim dalında zirve olan bir isim olacak biraz merak ettireyim sizi meraklandırayım siz araştırın gidin bakın mesela o çocuklardan bir tanesi İshak İbni Abdullah İbni Ebi Talha kimdir bu bakın bu sözümün ne demek olduğunu anlayacaksınız Allah Ebu Umeyr'i almış Yerine Abdullah'ı vermiş Kadere rıza gösterdikleri için Abdullah'ın üzerinden 10 tane de onlara torun vermiş O ev böyle bir ev Aleyhissalatü vesselam Efendimizle O evin iki sakini Ebu Talha ile Ümmü Süleymi Veda hacında görüyoruz Resulullah Haccını bitirmiş Mina'da tıraş olacak Sahabe etrafında Tıraş olurken yere düşürdüğü saçının ve sakalının tellerini teberrüken almak için fırsat kolluyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sağ tarafı tıraş oluyor. Yere o kıllardan bir miktar düşüyor. Efendimiz alıyor o kıllardan ashaba birer ikişer dağıtıyor. Sol tarafı tıraş olunca. Yere düşen saç tellerinin hepsini avuçluyor, Ebu Talha'nın avuçlarına bırakıyor. Yıllar yılı saklayacak Ebu Talha, sonra sevdiği dostlarına dağıtacak. Belki bizim ellerimizdeki sakalı şeriflerden bazıları da Ebu Talha'nın elinden ta bu topraklara ulaşmıştır kim bilir? Efendimiz sevdiği için ona bunu yaptı. Sevdiği için bir günde şunu diyecek. Bir ordu içerisinde Ebu Talha'nın bulunması o orduda yüz askerin bir başka rivayette bin askerin bulunmasından daha hayırlıdır. Ne demiş oldu Aleyhisselatu vesselam Efendimiz? Ebu Talha'yı yüz askere bin askere değer koydu. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz, böyle razı olduğu Ebu Talha'dan razı bir biçimde vefat edecek. Vefat ettiği gün, Ehli Beyt onun defniyle uğraşırlarken, Medine'de iki kişi var, mezar kazan. Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Mekke usulüne göre mezar kazıyor. Ebu Talha, Medine usulüne göre mezartı kazıyor. Hazreti Ali ikisine de birer elçi gönderiyor. Kim erken gelirse mezarı o kazacak diyor. Birbirinden habersizler. Hücre-i Saadet'e ilk giren Ebu Talha olduğu için Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin mezarını kazma şerefi de Ebu Talha'ya nasip oluyor. Gözyaşları içerisinde Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin mezarını kazacaktır. Efendimizden sonra onun ayrılık acısına dayanamayacak Şam'a gidecek. Bir müddet Şam'da kalacak. Sonra Hazreti Ömer döneminde çıkıp Medine'ye gelecek. Hazreti Ömer şehit olacağı sırada yaralıyken yatağa düştüğünde biliyorsunuz altı kişilik bir şura heyeti seçti. Altı kişinin içerisinden Birinin halife olarak seçilmesini söyledi. Ebu Talha'ya da bir görev verdi. Bu altı kişi üç gün boyunca falanca sahabinin evinde oturacaklar. Yeni halifeyi seçecekler. Eğer üç gün boyunca halen bu işi yapmamışlarsa içeriye gir altısının da başını uçur. Niye bu işi Hazreti Ömer Ebu Talha'ya verir? Kararlılık onun hayatında çok önemli bir esastır. onun için. Hazreti Ömer çok iyi biliyor. O işi yapsa yapsa Ebu Talha yapar. Ve Ebu Talha'nın o işi yapmasına fırsat kalmadan Hazreti Osman İslam'ın 3. halifesi olarak seçilir. Hazreti Osman zamanında Ebu Talha cihattan cihada koşar. Hicretin 34. yılı. Dikkat buyurun. 70 yaşlarında askerler Akdeniz seferlerine katılacak. Konuşmamın başında söyledim. Oğlu Abdullah ve 10 tane torunu dedesinin babasının etrafında duruyorlar. Diyorlar ki baba sen yaşlandın artık. Resulullah'la beraber harbe katıldın. Hazreti Ebu Bekir beraber katıldın, Ömer'le katıldın, Osman'la katıldın, onlarca sahabiyle harplere katıldın. Artık sen otur biz cihada katılalım. Evladım diyor siz Tevbe suresinin 41. ayetini okumuyor musunuz? Allah orada ne diyor? İster hafif ister ağır Allah yolunda cihada katılın. Orada hafifen evsakilen, hifafen evsakilen ifadesi genç yaşlı demektir. Cihat genç işi değil mümin ve müslim işidir. Yaşa bakmaz bu iş. Kaç yaşında olursam olayım ben Allah adına o savaşa katılacağım diyor. Katılıyor ve o savaş Ebu Talha'nın son savaşı oluyor. En başta aktardığım gibi şehit oluyor. Ve bugün bir Akdeniz adasında bakın burada onun adına bir meclis kurulmasının da vesilesi oluyor. Allah adından da hayatından da bizleri nasiptar eylesin. Onun bize aktardığı hadisler var. Geniş sayıma göre yani tekrarları sayarak sayanlar 92 tane hadisten bahsederler ama tekrarsız 25 tane hadis bize nakletmiştir iki tane hadis söyleyeceğim sözlerimi ondan sonra toplayacağım bir gün efendimizi ziyarete gidiyor giderken ona salat ve selam getiriyor varıyor Allah Resulü'nün huzuruna efendimizi tebessüm halinde buluyor ya Resulallah diyor seni hiç böyle görmedim anam babam sana feda olsun ne seni sevindirdi ki böyle gülen bir haldesin Ebu Talha diyor Biraz önce Cibril geldi ve bana bir müjde verdi. O müjdeden dolayı ben seviniyorum. Neydi ya Resulallah o müjde? Cibril bana dedi ki ya Resulallah Allah seni bir mübeşşir yani bir müjdeci olarak gönderdi. Ondan dolayı her kim sana selat ve selam getirirse Allah ve melekler sana salat ve selam getirene on defa daha fazla bir biçimde selam getirirler, salat getirirler. Ben bunu duyunca sevindim diyor. Ebu Talha'da salat ve selamı dilinden düşürmeyen birisidir. Artık o günden sonra düşürür mü? O günden sonra onun dünyasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselama salat ve selam vermek daha farklıdır. İkinci hadis şu, diyor ki bir gün biz arkadaşlarımızla beraber oturuyorduk, bir mecliste sohbet ediyorduk. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizi geldi gördü oturmuş bir halde, ne yapıyorsunuz burada dedi bize. Biz dedi ki ya Resulallah sohbet ediyoruz. Burada bir meclis kurduk, o meclis adına bir şeyler konuşuyoruz. Dedi ki meclislerin hakkı üçtür. Üç şeyi yaparsanız hakkını ödemiş olursunuz. Merakla sorduk nedir ya Resulallah? Bir, gözü yummak. Hadis şarihlerimiz bu cümleyi açıklıyorlar. Ne demek gözü yummak? Harama bakmamak, bir diğeri de mecliste olan kusurları görmemek. Yani kardeşlerinizin birbirlerinizin içindeyken yaptıkları kusuru... Dedikodu, kıymet, gıybet malzemesi yapmamak. İki, selam verildiği zaman en güzel bir biçimde selama karşılık vermek. Biz bu ikisini yaptık inşallah değil mi? Selama güzelce karşılık verdik ve inşallah gözümüzü yomduk. Hem harama hem de birbirimizin kusurlarına. Üçüncüsü sözü güzel söylemek. O üçüncüsünü ben yapmadım. Onu Ebu Talha yaptı. İnşallah o kendisi de sözü güzel bir biçimde söyledi. Eğer güzellik varsa ona, eğer noksanlık, eksiklik varsa o da bu aciz kardeşinize. Söylediğini söyledi. Şimdi ben beş tane onun hayatından hayatlarınıza aktarmanız için cümleyi söyleyeceğim. Mesaj niteliğinde Cümleleri söyleyeceğim ve sözlerimi noktalayacağım. Madem bugün burada Ebu Talha'yı konuştuk. Madem hemen yanı başında onun adına bir sofra kurduk. Gelin hayatlarımıza onun hayatının üzerinden bu mesajları taşıyalım ki 21. yüzyılda Muğla'da yaşayan Müslümanlar ve müminler olarak bu topraklarda Ebu Talha'nın ruhu nasıl diriltilmiş? Onun mesajları nasıl hayata taşınırmış? Onun mesajları nasıl hayatta temsil edilirmiş? Onu da gösterelim inşallah. O mesajlardan birincisi şu. Gözden çıkardığın mallardan değil, sevdiğin şeylerden infak et ki, gerçek manada iyiliğe, ve kamil manada imana erebilesin. Bunu dedi değil mi Ebu Talha bize? Gözden çıkardıklarını değil. Gerçekten gözünden bile sakındırdıklarını infak et. Üç tane yavrum mu var? Biri en akıllısını mühendis olsun. Bilgisayarla uğraşsın. Şu doktor olsun, şu olsun bu olsun deme. En akıllısını... Allah'a ayır En akıllısı alim olsun de En akıllısı İmam Hatip'e gitsin de En akıllısı imam olsun De ki Verdiğin infak çirkininden Vermek olmasın Kabilce vermek olmasın Habilce vermek olsun Gözün gibi sakındırdığını Allah için ver ki Sevdiğin şeyden infak etmiş olasın Ebu Talha'nın bize söylediği en önemli mesaj buydu. İkincisi, ticaretindeki yatırımlarında öyle alanları seç ki dünya döndükçe sana kar sağlayabilsin. Ve hiçbir alışverişin kazanamayacağı kadar sana kazanç getirebilsin. Allah yolunda infak edersen inan ki böyledir. Ondan alacağın sevabı Hesap makineler almaz bire 700 ya devamsa hesaplayın bakalım çıkabiliyor musunuz içinden mümkün değil onun hesabı yok onun hesabı ahirette öyleyse eğer akıllı tüccar ol neyin varsa ne kadarını verebilirsen az çok deme birinin verdiği bir tek hurma Ebu Talha'nın verdiği bir bahçeye denk olabilir. Allah'ın nazarında az ya da çok meselesi değildir. Sevdiğin şeyden Allah için verirsen o Allah adına verilmiş infaktır. Onun karşılığını verecek olan Rabbul Alemin olan Allah'tır. 3- Mümin kardeşlerini nefsine tercih et ki yaşamak için değil yaşatmak için yaşayasın Rabbinin takdir. Ve sevgisini kazanabilesin. Tercih et mümin kardeşini nefsine bu ecrin, bu mükafatın karşılığını al. Dört, sana verilen nimetlerin hepsinin birer emanet olduğunu unutma ki emanetin gerçek sahibi verdiğini senden alınca isyan etmeyesin, Kadere rıza gösterebilesin. Veren o değil mi? O verdiğini alıyorsa kimin haddine düşmüş hesap sormak. O halde bize mümine düşen nedir? Verince şükretmek, alınca hamd etmektir. Allah'ım sen verdin binlerce kez sana şükür olsun. Verdiğini aldın binlerce kez sana hamd olsun. O işte kadere rızadır. Eğer bunu yapabilirsen... Aynen Ebu Talha gibi yapmış olursun. Beşincisi ve sonuncusu, yaşına, cinsiyetine, sağlığına ya da bahanelere sığmadan Allah yolunda cihat et ki kabrinin yeri belli olmasa bile kıyamete kadar gelecek tüm müminlere ilham kaynağı olabilesin. Bu beşincisini bir daha tekrar edeceğim. Yaşına, cinsiyetine, kadın olmuş, erkek olmuş ne fark eder? Sağlığına, hastayım, şuyum, buyum bunlar hep bahane. Ya da başka bahanelere sığınmadan Allah yolunda cihat et ki kabrinin yeri belli olmasa bile kıyamete kadar gelecek tüm müminlere İlham kaynağı olabilesin İlham kaynağımız Ebu Talha olsun Örneğimiz o olsun Ne olur Herkesi sevin Ashabın hepsini Yıldız olarak kendinize belirleyin Ama Ebu Talha'nın Siz Muğla'lılara Farklı bir anlamı Farklı bir değeri olsun Nasıl o ki Çağının infak kahramanı olduysa Allah sizlerin içindeden, bizlerin içinden de inşallah Ebu Talha misali infak kahramanları çıkarsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.